Terim Kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah Azze ve Celle'nin El Esma'ül Hüsna en güzel isimler derslerimize devam ediyoruz Allah Azze ve Celle'nin. Bugün itibariyle Allah Azze ve Celle'nin El Cemil ismini işleyeceğiz. Allah Azze ve Celle nasip ederse. Hoş geldin Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi de El Cemil ismidir. Allah Cemildir, Cemil olandır. Bu kardeşlerim sünneti Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde gelen isimlerden bir tanesidir. Ki biz Rabbimiz Azze ve Celle'yi kitabı Kur'an-ı Kerim'de ve Rasul Aleyhisselatü Vesselam'da sünnetinde nasıl açıklamışsa Hangi isimlerle bize tanıtmışsa, hangi sıfatlarla bize vasfetmişse Allah Azze ve Celle'yi biz o şekilde tanırız. Yoksa başka türlü tanımak mümkün değildir. Allah Azze ve Celle kitabında isimlerini zikretmiş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da sünnetinde yine Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bahsetmiştir. Ve son derslerimizde hatırlayacak olursanız... E Son derslerde işlediğimiz Allah Azze ve Celle'nin isimleri hep Nebi Sallallahu Aleyhi ve sünnetinde gelen isimler olmuştur. Yine bunlardan bir tanesi de şu anda içinde olduğumuz Allah Azze ve Celle'nin El Cemil ismidir. Sahih-i Müslim'de Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'udan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ ف۪ي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ Buyurur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Her kimin kalbinde zerre miktarı kadar kibir varsa cennete giremez diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine bir adam dedi ki اِنَّ الرَّجُلَى يُحِبُ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا Ey Allah'ın Resulü, bir insan elbisesinin güzel olmasını ve ayakkabısının güzel olmasını ister. Bundan hoşlanır. İster ki giydiği elbisesi güzel olsun, ister ki giydiği ayakkabısı güzel olsun. Yani bu da mı kibirdendir ey Allah'ın Resulü diyor soruyor. Bunun üzerine diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İnallahu cemilun yuhibbul cemal. Muhakkak ki Allah cemildir, Allah güzeldir. O yuhibbul cemal ve güzelliği sever. El kibru batrul hakki ve ghamtun Burada bahsedilen kibir hakka karşı kibirlenme, yani hakkı kabul etmeme ve insanları küçük görme İnsanları küçümsemedir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin el-cemil yani güzel, güzellik vasfından, isminden bahsediyor. İnnallâhe cemilun yuhibbul Cemal. Allah güzeldir, güzeli sever. Tıpkı bir önceki dersimizde اِنَّ tayyibun طَيِّبُنْ لَا يَقْبَرُ اِلَّا Allah güzeldir, güzel olandan, iyi olandan başkasını kabul etmez hadisinde geldiği gibi yine Allah güzeldir, ancak güzel olanı sever diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yüce isim yani Allah Azze ve Celle'nin El Cemil ismi Allah Azze ve Celle'nin cemalinin güzelliğinin bir e, ...sübutunun bir ispatıdır kardeşlerim hadiste geldiği gibi. Demek ki Allah azze ve celle isimlerinde, sıfatlarında, zatında ve fiillerinde Allah güzel olandır. Hem de en güzel olandır. Hem fiilleri, hem sıfatları, isimleri, zatı Allah azze ve celle'nin güzeldir. Ve ancak ve ancak güzel olanı kabul eder Allah. Azze ve Celle ve güzel olanı sever. Kardeşlerim Allah Subhanahu ve Taala'nın cemali, güzelliği dediğimiz zaman burada dört şey anlaşılması gerekir. Birincisi cemal zat. Allah azze ve celle'nin zatının güzelliği. İkincisi cemal sıfat. Allah azze ve celle'nin sıfatlarının tamamı nedir? Güzeldir. Üçüncüsü Cemal-ül Ef'al Allah Azze ve Celle'nin fiilleri yaptıklarının her şeyi güzeldir. Dördüncüsü de cemal Esme Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin hepsi güzeldir. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin hepsi güzeldir. Ve Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının tamamı kebaz sıfatlardır. Ve Allah Azze ve Celle'nin fiillerinin yaptıklarının hepsinde muhakkak hikmet, maslahat, adalet ve rahmet, merhamet vardır kardeşlerim. Bunun dışına çıkamaz, çıkmaz. Ve Allah Azze ve Celle'nin zatının güzelliğine gelince bunu Allah Azze ve Celle'nin dilediğinden başka kimse bilemez kardeşlerim. Biz Allah Azze ve Celle'nin Sıfatlarından bahsederken el, yüz, ayak ve benzeri sıfatlarından ne diyoruz? Allah Azze ve Celle'nin şanına yakışır şekilde. Bilebiliyor muyuz ne şekilde? Hayır. Mesela dersimizin sonunda cennetlikler nimetler içerisindeyken denir ki içinizde bulunduğum nimeti çoğaltayım mı? Cennetlikler diyecek ki ya Rabbi daha ne isteyelim? İstediğimiz her şey var. İstemediğimiz de var. Allah Azze ve Celle perdeyi kaldırır ve cennetlikler cemalini seyrederdir. Nasıl olduğunu bilebiliyor muyuz? Bilemiyoruz kardeşlerim. Rabbim inşallah cemalini görmeyi bizlere nasip eylesin. Amin ya Rabbi. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin zatı cemaldir, güzeldir. Ama bunu nedir? Allah'tan başka ya da O'nun bildirdiğinden başka hiç kimse bilemez kardeşlerim. Nasıllığı, niceliği, ne yapamayız? Bizim tarafımızdan maruf değildir, bilinen bir şey değildir kardeşlerim. Ancak Allah'ın dilediği kimseye. Demek ki mahlukattan ancak ve ancak ikram ettiğinden başkası bunu ne yapamaz? Bilemez kardeşlerim. Ama Allah'ın zatı güzeldir. Ve Allah Azze ve Celle'nin zatı, cemali ne yapmıştır? Diğerlerine göre rida ve izarla korunmuştur kardeşlerim. De kim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin şöyle buyurduğunu söylemiştir. El-kibriya u-ridai vel-avametu izari Muhakkak ki kibriya büyüklenmek benim ridam azamet büyüklükse benim izarımdır buyurmuştur. Allah Azze ve Celle gelen Rivayette. Demek ki kardeşlerim bütün kemal sıfatlara e, la vasıflanan Allah Azze ve Celle çok daha mükemmel, çok daha cemaldir, güzeldir kardeşlerim. Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin zatının cemali ile alakalı, ile alakalı baktığımız zaman bir insan Allah Azze ve Celle'nin fiillerinin marifetini bildiği zaman, fiillerini bildiği zaman sıfatlarını bilmeye yükseltir bu. Bununla sıfatlarını da bilir. Sıfatlarını bildiği zaman da Allah Azze ve Celle'yi bilir kardeşlerim. Biz her ne kadar Rabbimiz Azze ve Celle'yi fiilleriyle sıfatlarıyla tanıdıkça ne yapar? Bu her, bizi her zaman bir üst seviyeye götürür ki ta ki o sıfatlarını bilmek de Allah Azze ve Celle'nin zatını bilmeye kadar götürür. Hep derslerimizde Rabbimiz Azze ve Celle'nin merhametinden bahsettik, insanlara verdiği nimetlerden bahsettik. Biz böyle bir Allah'a, böyle bir Rabbe iman ediyoruz dedik. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin isimlerini öğrendikçe, Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını öğrendikçe hem azameti arttı Allah Azze ve Celle'nin gözümüzde büyüklenmesi hem de nedir? Ona olan muhabbetimiz, sevgimiz, Allah azze ve celle'den olan e, merhamet isteğimiz nedir? Çok daha fazlalaştı kardeşlerim. La taqnatû min rahmetillah. <gülüyor> Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İşte Allah azze ve celle'yi tanımamız, zatını tanımamız bütün bunları ne yaptı beraberinde getirdi? Bugün ekonomik olarak kafir dolayısıyla şeytan ne kadar saldırırsa saldırsın ne diyoruz bizim Rabbimiz var bizim Allah'ımız var. Çünkü biz Rabbimizi tanıyoruz onun rezak sıfatı var. Hiç kimse bizi ne yapamaz açlıkla korkutamaz eğer Allah Azze ve Celle'ye gerektiği gibi iman ediyorsak. Çünkü daha anne karnındayken bize yazılan rızık muhakkak bize gelecektir az veya çok. Az yazmışsa az çok yazmışsa çok gelecektir. Bu Allah'ın bize bir vaadidir ve Allah vaadinde hulfetmez kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'yi tanımak, gerektiği gibi korkmak, gerektiği gibi ümit etmek, bütün bu şeytanın oyunlarını ne yapar? Bertaraf eder kardeşlerim. Bizi neyle korkutuyorsunuz? Açlıkla mı? Biz açlığı ibadet olarak yerine getiren bir ümmetiz kardeşlerim. Düşünün Ramazan ayında kaç saat aç kalıyoruz? Yaz mevsiminde 16-17 saati bazen 18 saati bulabiliyor mu kardeşlerim? Buluyor. Biz 17-18 saat sıcakta ne bir damla su dahi içmeyerek o açlıkla Rabbimize ibadet eden bir ümmetiz. Sen bu ümmeti hangi açlıkla korkutuyorsun? Ama Allah'a gereği gibi tanıyorsan. Ama tanımıyorsan. Kardeşlerim. Demek ki bir insan Allah Azze ve Celle'nin bu fiillerinin güzelliğinden bununla birlikte nedir? Ee, Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının cemaline, onun güzelliğine delil getirir. Yani Allah Azze ve Celle'nin fiillerinin güzelliğine şahit olan bir kimse sıfatlarının güzelliğine de delil olarak getirir, ona şahit olarak görür. Eğer fiilleri güzelse sıfatları da güzeldir. Çünkü Allah güzeldir güzeli sefer. Eğer sıfatları güzelse nedir? Allah Azze ve Celle'nin zatı da güzeldir kardeşlerim. Bu nedir? Hep bunlar birbirleriyle bağlıdır. Çünkü hani bir müminden bahsederken müminden ancak hayır sudur eder. Ondan şer bekleyemezsiniz kardeşlerim. Ki bunu Rabbimiz Azze ve Celle'ye kadar götürdüğümüz zaman... Fiilleri güzel olan, sıfatları güzel olan, zatı güzel olmaz mı kardeşlerim? Veya fiili güzel olanın sıfatı güzel olmaz mı? Sıfatı güzel olanın ismi güzel olmaz mı? İsmi güzel olanın zatı güzel olmaz mı kardeşlerim? Bunun gibi nedir? Bu şekilde gider. Demek ki kardeşlerim hamd hepsi Allah Azze ve Celle'ye aittir. Çünkü bütün bunlar Allah Azze ve Celle'dedir. Demek ki hiçbir Yarattıklarından hiçbir kul Allah Azze ve Celle'nin hak ettiği gibi ne bir hamd edilmeye ne de övülmeye layık değildir. Çünkü Rabbimiz Azze ve Celle kendi nefsini övmüştür, kendi nefsi adına hamd etmiştir. Nedir? Bunların hepsi Allah adına şükredilmesi gereken şeylerdir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Ve leyse ke mitlihi şeyon. Allah'ın benzeri hiçbir şey yoktur kardeşlerim. Bütün isimleriyle, sıfatlarıyla, zatıyla ve her şeyiyle cemal olan, mükemmel olan bir Allah'ın hiçbir benzeri yoktur. Onun muhabbeti gibi bir muhabbet de yoktur. Yani hiç kimse, hiçbir mümin Allah'ı sevdiği gibi bir başkasını ne yapamaz? Sevemez ve bu sevgi ibadettir bir yerde kardeşlerim. Allah için seversin, Allah için bir araya gelirsin ve Allah için ayrılırsın. Bu nedir? Sevginin getirdiği bir şeydir ki sevgide yapılan şirk de Allah Azze ve Celle'nin sahibinden amelini kabul etmediği, bağışlamadığı şirklerden bir tanesidir. Kardeşlerim İbnül Kayyim Rahimullah diyor ki muhabbet dediğimiz şey yani sevgi iki şeyi beraberinde getirir. Birincisi elcemal güzellik ikincisi de iclal yani onu ulama onu az, e, azamet yani büyüklemedir dir ki kardeşlerim Allah azze ve celle nedir mutlak e, kemaldir ve Allah azze ve celle cemildir güzeldir ancak güzeli sever ve bütün güzellikler onundur bütün güzellik e, iclal dediğimiz azamet de ancak ve ancak ondandır kardeşlerim. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin zatının cemaliyle alakalı eğer diyor hani bir hadiste Allah Azze ve Celle eğer diyor hicabını açsaydı diyor cizamındaki yüzü muhakkak ediyor diyor onun nazarının bakışının e bittiği her yer ne aptardı Muhakkak yakardı, biterdi diyor Allah Resulü Selam. Şimdi kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dersimizin başında zikrettiğimiz, inna Allaha cemilun yebul cemal. Allah güzeldir, güzeli sever. İki tane şeyi bir, bir, bir, bir beraberinde getirir kardeşlerim. İki tane asıl vardır. Birincisi marifettir, bilmeyle alakalı. İkincisi sülük dediğimiz davranışla alakalıdır. Kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'yi bilmek öncelikle güzel olarak bilmek. Yani o Allah Azze ve Celle'nin hiçbir benzeri yoktur. Çünkü o cemaldir. Bütün kemal sıfatlara nedir? Vasfedilmiştir. Demek ki kardeşlerim bu e, güzellikle nedir? Bütün Allah Azze ve Celle'nin sözlerini, amellerini ne yapar? Sever kardeşlerim. Demek ki Allah Azze ve Celle kullarından dili sadık olanı sever. Kalbi ihlas, muhabbet, Allah'a yönelme ve tevekkül edeni sever. Çünkü kalbin cemali nedir? Kalbin güzel olması, kalbin ihlaslı olması, kalbin nedir? muhabbet beslemesi, sevgi beslemesi, kalbin Allah'a yönelmesi ve kalbin Allah'a tevekkül etmesidir kalbin güzelliği. Ve... Cevarih dediğimiz bütün organlarımızın da Allah'a itaat etmesidir. Yine bedenimizle nedir? Allah Azze ve Celle'nin yani bir Müslümanın bedeninin güzel olması nedir? Her türlü pislikten, maddi pisliklerden ve düşüncelerden ne yapması? Maddi pisliklerden uzak durması e, gerekir kardeşlerim. Şimdi hadisle alakalı geldiğimiz zaman اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ <imle> an yara ala Muhakkak ki Allah nimet, kulunun nimetini verdiği nimeti kulunun üzerinde görmek ister rivayeti var. Onunla alakalı kardeşlerim Ebu'l-Ahvas el-Ceşemi'den onun da babasından diyor ki ben diyor bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyordumdur. Ve elbisemin böyle eskimiş yıpranmış kötü bir şekilde olduğunu gördü diyor. Bunun üzerine dedi ki senin malın var mı? Ben dedim ki evet var ay Allah'ım nasıl. Her türlü mal mı? Evet dedim diyor. Bunun üzerine dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah diyor sana eğer bir mal verdi ise onun üzerini onun eserini senin üzerinde görmek istedi diyor Allah Resulü sallallahu Aleyhi ve sellem. Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle kuluna bir nimet verdiği zaman onu da ne yapmak ister? Kulunu e, onun üzerinde onun tezahür etmesini, görünmesini sever Allah Azze ve Celle. Çünkü Allah güzeldir, güzeli sever. Demek ki kardeşlerim. Ee, insanın şükrüyle alakalı nedir dışarıdan ve ile alakalı? Yani kalbinden şükretmesi ve bedeninin de buna ne yapması? Uyması e, gerekmektedir ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle sırf insanlar o elbiseyle zinetlensin yani bürünsün diye nedir? Ayetinde geçtiği gibi ya beni آدَمَا قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik, indirdik diyor Allah Azze ve Celle. Neden? Allah Azze ve Celle cemilun nihebbul cemal. Allah güzeldir, güzeli sever. Ve libâsü takvâ zâlike Ama diyor sizin giyeceğiniz takva elbisesi var ya Taklanız. Bu çok daha hayırlıdır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve yine cennet Ehli ile alakalı kardeşlerim İnsan Suresi 11 ve 12. ayet-i kerimesinde وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً Onların yüzlerine bir e, nedir? Aydınlık ve içlerine bir sevinç verir Allah Azze ve Celle. Cennet ehlinin yüzleri nedir? Apaydınlıktır. وَجَزَاهُمْ bima sabr'u" Ve Onların karşılığı nedir mükafatları sabretmelerinden dolayı dünyadayken sabretmelerinden dolayı mükafatları da cenneten. Ebedi olarak girecekleri cennet vardır ve harira ve giyecekleri ipek elbiseler vardır diyor Allah Azze ve Celle. Neden? Çünkü güzellikten bahsediyor Allah Azze ve Celle. O müminlerin cennete giren cennet ehlinin yüzleri apaydınlık olacaktır. Birincisi nedir? Bir zinettir bir güzelliktir. İkincisi de cennete girecekler ve harir yani ipek elbiseler giyecek. Neden? Mümin, Müslüman dünyada ipek elbise giyebilir mi kardeşlerim erkek? Haramdır. Onun burada giyenin dünya ahirette nasibi yoktur. Ama Allah Azze ve Celle cennette harir yani ipek elbiselerle giydirecek müminleri. Allah'ım bize onlardan eylesin inşallah. Demek ki Allah Azze ve Celle onların yüzlerini apaydınlık yapacak, onu onlarla onunla süsleyecek ve içlerini, kalplerine surur verecek, mutluluk verecek ve bedenlerine de harir yani ipek elbiseler giydirecek. Yüzleri apaydınlık, kalpleri mutlu bedenleri, ipek elbisesi. Bundan daha büyük bir mutluluk olabilir mi kardeşlerim? Ve cennet ehlinin nimetinin tamamından ve en büyük nimetlerden bir tanesi de Rableri, Mevlaları, cemil olan, celil olan Subhanahu ve Teala'yı rü'yet yani görmektir ki kardeşlerim bu da e, insanlığa, Müslümanlara, cennet ehlini verebilecek en büyük ecirdir kardeşlerim. Bununla alakalı Sahih Müslim'de Sahih radıyallahu anh'dan gelen rivayette diyor ki: "İde dakhala ehlü'l cenneti'l cennete yekulu tebarak ve teala." Cennet ehli cennete girdiği zaman Allah tebaraka ve teala der ki: "Turiduna şey'en azidukum?" İsteyeceğiniz bir şey var mı arttırayım der diyor. Dallar ki, fiy, konuşulun, alam tıbyt ujūh hala. Yüzlerimiz aydınlatmadın mı? Alam tıdul cennete, cennete bizi girdirmedin mi? Ve tınoet cinemine nar ve bizi ateşten, cehennemden kurtarmadın mı? Bu nüze ne? Fayakşibul hijab. Allah hijabı kaldırır. Fema ʿūtu şeʾan aḥb b ilyhim min al-nazar <gülüyor> ila Rabbhim ʿalāz wa jall. Ve diyor onlara Rableri Azze ve Celle'ye bakmaktan daha sevimli bir şey verilmemiştirdir. Bu da cennet ehline verilebilecek en büyük mükafattır. Rabbim Azze ve Celle Kerim ve Çin'e bakmayı o lezzeti hepimize nasip eylesin. Kardeşlerim o Rabbimizle karşılaşmanın şevkini aşkını hepimize nasip eylesin inşallah. Allahümme amin. Rabbimiz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 Her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizi ve neslimizi namazı kılan, zekatı veren kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım bizlere hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Merhametinle, rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Allahümme amin, subhaneke, Allahumma ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأطوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.